Sabahtan kalktığımda ezan sesi var Ezanda sesi değil, yer, yer burçak yası var Ezanda sesi değil, yer, yer burçak yası var Bakın şu deusun kaç tarlası var amanda kızlar ne zorymiş imiş burçak olmasın Burçak tarlasında yer yer gelin olmasın Ey derim yar yar kalkarı giderim evini başına yar yar ikarda giderim ey derim efesinli yar yar kalkarı giderim efeni başına yar yar ikarda giderim illi mi salladım deyidi dikene intizar eyledim yar yar burçak ekene Tizar eyledim yer yer burçak ekkene ilahi kaynana ömrün tükene Aman da kızlar ne zor demiş burçak olmasın Burçak terlarsın da yer yer gelin olmasın Eğderim hefesini yer yer kalkar giderim Evini başına yer yer yıkar da giderim Eğderim hep besini Yer yer kalkar giderim evini başına Yer yer yıkar da giderim Sabahtan kalktım Sütü pişirdim Sütünde kaymağını Yer yer yere taşırdım Sütünde kaymağını Yer yer yere taşırdım Burçak tarlasında Aklım şaşırdım. Aman da kızlar ne zor imiş burçak olması. Burçak terlasında yer yer gelin olması. Ey derim yer yer kalkar giderim. Ev beni başına yer yer yıkar da giderim. Ey derim yer yer kalkar giderim. Ev beni başına yer yer yıkar da giderim.